Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nubuvet merhalesi yani peygamberliğin gelişi ilk inen ayetler ve bununla ilgili konulardan bahsetmiştik. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi üzlete çekilmesi, yalnız kalması bir müddet. Mütakiben de ayetlerin inişiyle ilgili şeylerden bahsetmiştik. O zaman hemen bir tane soralım isterseniz. Hem de konuyu böyle biraz daha toparlamış olalım ve dikkatleri çekelim. İlk inen sure, Alak suresi mi Müddessir suresi mi? Kim söyleyecek? Söyle bakayım. Alak suresi. Ama Müddessir suresinde de aynı ifadeler geçiyor. Ondan sonra Cabir radıyallahu anh'ın ifadeleri var. Hangisi? Alak suresi. Emin değil mi? Evet, doğru cevap. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Alak suresidir. Bazı rivayetlerde müddessir suresi diye Cabir radıyallahu anh'ın özellikle ifadeleri ve hadisin işareti müddessir suresi olduğuna dair şeklindedir. Ancak öyle değil. Ayşe validemizin ifadesi ve aleyhisselatü vesselamın Kendisinin ifadesi ile Hadisteki lafızdan alınıyor Biz bunu geçen hafta İbn-i rahmetullahi aleyhin Açıklamalarıyla söylemiştik ki İkra suresi Ve ayetleri ilk inen ayetlerdir O da mağarada gelmiştir Ondan sonra e, Mağaranın dışında e, Aleyhissalatü vesselam dışarıdayken Belli bir zaman sonra da Müddessir suresi inmiştir. Yani ikinci olarak Müddet'in suresi. Müddettir, malum, yani örtüye bürünen manasında. Evet, geçen hafta bunlardan bahsetmiştik. Şimdi her zaman olduğu gibi, bu bahsettiğimiz, anlattığımız konulardan elde edilecek dersler neler, onlara bakacağız inşallah. Kardeşlerim, bu mübarek merhale, yani aleyhissalatü vesselamın, e, Nubuette, Peygamberlikte, biset de denir ona, yani gönderilişi Peygamberlik olarak, Peygamber olarak gönderilişine birset deniyor. Daha alınma, alınmak Tarihçiler bazen böyle kullanır, yani şunun için söylüyorum, tarih kitaplarını falan okuduğunuz zaman birset denildiği zaman Peygamberliğin başlangıcı demek. Bu dönem, bu mübarek dönem, <gülüyor> Kur'an'ın nüzulün yani inişinin başlangıcı oluyor ee, ve çok önemli bir dönem, önemli bir zaman dilimi yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin, kısacası Hak'ın öğretilerinin e, ortaya çıktığı, izhar edildiği e, mübarek bir dönem. Birincisi bu dönemden e, ve geçtiğimiz dersten elde edeceğimiz derslerden birincisi e, hak hususunda yani Allah'ın dini hususunda e, yalnız kalmak ve bununla yücelmek, yükselmek ve bunun üzerine sebat etmek ve insanların boş şeylerine iştirak etmemek birincisi bu ayyihissalatü vesselamın yaptığı bu ne yaptı? nubuvvet gelmeden önce, ilk ayetler gelmeden önce Hira mağarasına yalnızlığa çekildi. Orada tefekküre daldı. aldı. Ondan sonra ve bunun üzerine sebat etti, sabır gösterdi. Bir müddet sonra ayetler gelmeye başladı. Bununla birlikte toplumunun, yani Mekke'de yaşayan insanların boş, eğlenceli, gereksiz, Ondan sonra, hatta malumunuz üzere şirk olan, pislik olan, Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeylere hiçbir zaman bulaşmadı. Bunlardan her zaman uzak durdu. Şimdi burada bir şey işaret etmek istiyorum. Uzlete çekilmek, yalnızlığa çekilmek, bazı kardeşlerimizin veya bazı insanların anladığı gibi her şeyden el etek çekmek dünyadan el etek çekmek değildir. Aleyhissalatü vesselam böyle yapmamıştır. Uzrete çekilince insan genelde eşinden, çoluğundan, çocuğundan çalışma hayatından uzak kalmayı anlar. Bu anlayış doğrudur. Bu, bu, bu anlayış kimde var? Hangi dinde var? Hristiyanlıkta. Ruhbanlık Hristiyanlıkta ve Yahudilikte Daha çok Hristiyanlıkta aşika, Hristiyanlıkta çok böyle bariz. Onlar, onların rahipleri ve rahibeleri insanlardan uzak, dünya hayatından uzak yaşamaya çalıştılar. Bu ya öyledir. Aslında aslı yok. Ee, o yaşantılarının gerisinde dünyaya tealluk eden, dünyayla ilgili birçok şeyi de yerine getirirler. Uzlet, hak olan uzlet, eşten, çoluktan, çocuktan, dünya hayatından tamamen sığırılıp ayrılmak, onları bir kenara terk etmek, hiçbir şekilde onlarla ilgili sorumluluğu yerine getirmemek değil. Aleyhissalatü vesselam gidiyor, bir müddet orada kalıyor, ondan sonra geliyor, Hatice radıyallahu anh'a'nın yanına, ehline ve Orada konaklıyor, orada istirahat ediyor, beni örtün diyor. Sonra kalkınca ne yapıyor? Hatice radıyallahu anh ile istişare ediyor. Yani gördüklerini, başına gelenleri ona anlatıyor. Burada çok önemli bir şey var. Eşiyle paylaşıyor. Eşini terk etmiyor. Ve o eşi ki saliha olan eş, onu, amcasının oğlu Barakatüb'lüğü Nevfe'le götürüyor. O da zaten hak olan sözü söylüyor. Geçen hafta söylediğim gibi. Yani uzlet ve yalnızlık bizim anlayacağımız kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi bir müddet, kısa bir dönem, tefekkür hayatı, herkesin kendi konumu ve gücüne göre buradan bunu anlamamız, bu dersi çıkarmamız gerekiyor. Hani geçen hafta da söyledim ya, bir odaya kısa ve süreli çekilmek, tefekküre dalmak, Allah Azze ve Celle'nin e, yarattığı şeylerle ilgili, dünyada gördüğümüz gök, ondan sonra yıldızlar, güneş, ay, akan, sula, her şeyle ilgili, yahut da okuduğum bir ayetle ilgili tefekkür etmek, bu bile insan için Allah'ın izniyle e, önemli bir yani e, şeydir. Önemli böyle insanı e, te tezkiye edecek, temize çıkaracak bir ruh hali. Aleyhissalatü Vesselam işte bunu e, tam manasıyla yerine getiriyor. Biz de onun yolundan sapmayacağız. Aleyhissalatü Vesselam bu hali üzereyken dediğim gibi eşiyle beraber insanların içerisine gidip geliyor ama onlardan uzak. Yani Kur'an'a baktığınız zaman biliyor musunuz? E, rasullerden şikayet ediyor insanlar. Yani toplumlarına gelen mesela Hud aleyhisselam ile ilgili, ondan sonra Salih aleyhisselam'la ile ilgili vesaire. Bu peygambere ne oluyor ki? insanların arasında yürüyor, sokaklarda yürüyor, yemeği yiyor diyorlar, şikayet ediyorlar. Ama o peygamberler onlarla beraber yaşamasına rağmen onların hiçbir sapıklıklarına dahil olmuyor mu, dahil olmuyor. Onların içerisinde neden? Dini tebliğ etmek için, dini onlara ulaştırmak için. Onun için Aleyhisselatü Vesselam insanların ezasına katlanıp insanların arasında yaşayan, onlardan uzak yaşayandan hayırlı olduğunu söylüyor bir hadiste. Bu manada bir hadis. İşte rasullerin görevi böyleydi. Biz de bir müddet böyle yalnızlığa çekilsek de hiçbir şeyi e, kopartmamak, yani sorumluluğu elden bırakmamak gerekiyor. Buraya vurgu yapmak istiyorum özellikle. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> bu yaşadığı yalnızlık döneminde kardeşler, birçok şeyi tedbir edip, yani düşünüp tefekkür ettikten sonra biliyorsunuz kendisine ayetler gelmeye başlıyor. Ee, bir Müslümanın da az önce ifade ettiğim gibi ayetleri düşünüp tefekkür edip kendisine ee, bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Ara sıra da bunu yapması gerekiyor. Bu yalnızlık, ondan sonra tefekkür edilme insan için olması gereken, Müslüman için olması gereken bir şey, vesselamın hissettiğini hissetmesi gerekiyor ve insanların bu husustaki kuruntuları, evhamları hiç önemli değil. Yani ne dedikleri hiç önemli değil. Kınayıcının kınamasının bir önemi yok. Allah azze ve celle Maide suresinde Ey iman edenler, sizden kim dinini değiştirir, değiştirirse, men minkum an dinih, fesef yateullah, fesef yateullah Yuhibbuhum ve Allah öyle bir topluluk getirir ki yani sizin gelinize. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Ve onlar ayet-i devamında diyor ki وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمْ Kınayicinin, levmedicinin kınamasından korkmazlar. Yani birileri Allah için sen bir şey yaptığın zaman, Allah için bir tefekküre daldığın zaman, kendine zaman ayırdığın zaman, ne derlerse dersinler, hiç önemi yok. İnsanların kuruntuları, el alemin sözünün bir önemi yok. Sen yeter ki bunu Allah için yap, yaptığın şey de kitaptan, sünnetten olsun. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini. Hiç önemi yok. Allah Teala al İmran suresinde "Ellebi ne gale nas inennase gaddemun lekum fakhşuhum fezadhum fekalu fezadhum imanun ve kalu hasbuna Allahu ve Mümin olan kimselere, müşrikler sizin için toplandı, sizin kökünüzü kazımak için geliyorlar denildiği zaman. Yani mümin olan kimselere deniliyor ki iman edenlere. Bu hatırladığım kadarıyla Uhud'dan sonra oluyor. Müşrikler Mekke'ye çekildikten sonra bir böyle laf alıp götüren kuruntucu bir adam... İnsanlardan bazıları müminlere müşrikler sizin için toplandı bir araya geldiler. Onlardan korkun. Yani sizin kökünüzü kazıyacaklar, sizinle savaşacaklar. Onlardan korkun. E, denildiği zaman iman edenlerin cevabına bakın. Hazaduhum imana. Bu onların imanını artırıyor. Vakalı hasbunallah vanyamel vekil. Onlar diyorlar ki bize Allah yeter. Ve o ne güzel vekildi. Yani onların kuruntularına, söylenilen kuruntulara hiçbir şekilde önem vermiyorlar ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorlar. İnsanın kalbinden hiçbir zaman korku eksilmez. Can korkusu, mal korkusu, ondan sonra evlat korkusu vesaire, para korkusu. Ama bunu insanın bastırması, müminin bastırması gerekiyor. Allah'a tevekkül etmesi, ona dayanması gerekiyor. Sıkıştığı zaman ve nimel vekil diyor. Bu dua hem sünnette geçer, hem İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı andaki duasıdır. Çok önemli dualardan biridir. Bize Allah yeter, O ne güzel vekildir ifadesi. İşte o insanlar da o dönemde bu tür kuruntulara, insanların söylentilerini aldırış etmiyorlar. Ve nihayetinde de böyle yaptıkları için Allah Azze ve Celle onları savaşsız olarak savaşmadan e, ganimetle mükafatlandırıyor. Savaşmadan onlar kazanmış oluyorlar. E, Müslüm'de rivayet edilen sahih bir hadiste, Abdullah İbn-i rivayet ettiği hadiste, diyor ki aleyhissalatu İslam garip olarak başlamıştır ve garip olarak dönecektir. Gariplere müjdeler olsun diyor. Sahih, Tünen-i Tirmizi'de rivayet edilen sahih bir hadiste ziyade olarak şöyle bir ilave var. Ee, diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bunlar kimlerdir? Yani bu garipler kimlerdir? diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam, insanlar ifsad olduğunda, bozuldukları zaman salihlerdir diyor. İnsanların bozulduğu zaman da salih kalan kimselerdir. Salih kalmak nasıl olacak? Salih kalmak nasıl olacak? Bir insan bu kadar kötülüğün içerisinde, bu kadar fesadın içerisinde, ahlaksızlığın içerisinde, şirkin içerisinde nasıl kalacak? Ali İsrailoğlu'nun yolu. Gidiyor. Çok basit. Peygamber Ali İsrailoğlu tekti. İlk vahiy geldiği zaman iman eden olarak, eden olarak tek kişiydi. Ve onların içerisinde salihlerinden salihiydi. idi. Salih idi. Salihlerin imamı idi. O nasıl kaldıysa biz de öyle kalacağız. O nasıl kaldı? İşte anlattığımız söylenme. Yani ayetlerin gereğini yerine getirdi. Rabbisi için zaman ayırdı. Sabretti, göğüsledi, davet etti, mücadele etti. İnsan yerinde sayarsa yani bildiklerini bildiklerini aktarmazsa, bildiklerinin üzerine bina etmez aktarmaz, kendisinde kalırsa bir yere ilerleyemez, ilerleyemediği gibi geri saymaya başlar. Bu durumda da bir şey elde edemez. Yani Allah için bir şey yapmayan bir kimse, kılını kımıldatmayan bir kimse kendisinden ödün vermeye başlayacak. Allah için bir şeyler yapmak gerekiyor. Allah için kendimizden ödün vermek gerekiyor. Salih kimse, dedi ki yani Allah'a iman eden ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden, onun sünnetine tabi olan, insanlar ne dese desin önemsemeyen, Allah ve Resulü'nün dediği şekilde yaşamaya çalışan kimse Bu özellikle eriş verişinde, sokakta, evinde, komşusuyla birlikte vesaire Sonra bir kimse salih diyebiliyorsa, komşusu kendisinden eminse, bir hadisin manasına böyle geliyor. İyi diyorsa o insan iyidir demektir yani, genel anlamda. Kasıtlı düşmanlık eden insanlar varsa onlar müslüman tabii. Ki. Yani sokaktaki gezen bir takım insanlar bizlere değişik gözlerle, manalı alla ve imalı alla değişik imalalda bakabilirler bakıyorlar da hiç önemli değil. Ama bir müslüman seni gördüğü zaman senin ahlakından, ticaretinden senin ibadet ve amellerinden etkileniyor, senden etkileniyorsa budur işte budur salih olma seni gördüğü zaman senin yalanın senin sahtekarlığın senin ahlaksızlığın senin sözünde durmaman aklına geliyorsa o zaman vay halim yoksa diyor insanların bize, şeklimize şemalimize, yürüyüşümüze bakmaların hiç önemli Müslüman bir kimse bizi gördüğü zaman seviniyor ve bizden örnek alıyorsa bu esastır. Bu işte salihliğin alametidir. Alem. İkinci önemli ders kardeşlerim, yalnızlık üzere ve eza, sıkıntı üzere sabretmek gerekiyor hak olan bir kimse, hak üzere olan bir kimse tek başına dahi olsa buna sabretmesi gerekiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Hatice radıyallahu anha Varakat ibni Nevfele amcasının oğluna götürdüğü zaman bu adam biliyorsunuz o dönemde e, salih bir insan. İbranice'yi biliyor, Arapça'yı biliyor. Allah'a iman etmiş insanlardan birisi. Hak dün üzere. O dönemki. Dün nereden? Bir tanesinde. Ali Vesselam'ın <gülüyor> sahih hadisiyle o cennette, onun için bir cennet hayatta iki cennet vardır diyor. Ona götürdüğü zaman diyor ki bu varaka Ey diyor yani Peygamberimize Ey e, Allah'ın Resulü yani Ey Peygamber bu senin getirdiğin şeyi herhangi bir peygamber getirdiğinde mutlaka eza görmüştür. Yani sen de eza göreceksin diyor. Aleyhisselatü Vesselam eza görülür. Hakkın ezası biraz ağır olur. Biraz bedelli olur. Hakka talip olan Allah'ın dinine talip olanın biraz bedel ödemesi gerekiyor. Bu sözlü olur haraylı olur, canlı olur, bedenli olur. Allah Azze ve Celle şu anda kardeşlerimizi, Suriye ve başka yerlerdeki kardeşlerimizi bedellerini, imanlarının bedellerini kontrol ediyor ve alıyor. İman üzere sebat edenlerin, iman üzere sebat edenlerin karşılığında onlara cennet vaat ediyor. O imanlarının bedelleri olarak onlar orada savaşıyorlar. İnşallah şehit üzere ölüyorlar veyahut da sabrediyorlar o ezalara sıkıntılara ve bunun karşılığını alıyorlar. Yani iman bir bedel gerektiriyor. Bedel ödemek gerekiyor. Onun için hakkın ağırlığı her zaman için insanın kalbinde yer etmesi ve ona göre yaşaması gerekiyor Allah Azze ve Celle Fussure suresinde Ve ma yulakaha illa lezine sabrı Ve ma yulakaha illa züvhazdan azim Bunu diyor ancak sabreden buna Bu işleri yapanlara Allah Azze ve Celle bazı şeyler sayıyor da Bu işleri yapanlara Yani iyiliği Kötülüğü iyilikle def eden Kötülüğü iyilikle def eden ve kendisiyle e, hasım olduğu kişi arasında da böyle samimi bir sıcaklık meydana getiren kimse. Kötülüğü de iyilikle def eden kimse. Buna diyor, bu özelliğe ancak sabreden kimseler kavuşturulur. Ve bu sabreden kimseler, bun, bunlar salih kimseler. Ayet-i Kerime'nin devamında ve يُلَقَهِ اِلَّا دُو حَظٍ عَظٍ Buna ancak büyük bir pay sahibi olanlar kavuşabilir. Onlar elde edebilirler. Cenneti elde eden kimseler bu pay sahibi kimselerdir. Burada dikkat çekilen mevzu, sabreden kimseler kardeşim, sabreden. Allah sabredenlerle beraberdir. Eza üzere sabır. Evet. İbn-i Mace'de Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, yemin olsun ki diyor, ben hiçbir kimsenin eza görmediği gibi, eziyet görmediği gibi gördüm diyor. Ve hiç kimsenin korkutulmadığı gibi korkutuldum diyor. Aleyhisselatü Vesselam hem eza görüyor hem de korkutuyorlar. Subhanallah. Mekke'de namaz kılarken kafirlerden bir tanesi devenin dışkılarını ve leşini getiriyor Aleyhisselatü Vesselam'ın omzuna koyuyor. Ve boğazını sıkıyor böyle. Namaz halindeyken bunu yapıyorlar. sahibi bir hadis bu. Böyle bir eza görüyor. Ali serhat ve seramet sihir yapıyor. Akrep sokuyor, attan düşüyor, taşlanıyor, Uhud savaşında dişi kırılıyor, başı yarılıyor. Hastalandığı zaman hastalığı çok ağır geçiyor. İnsanlardan sıradan birisinin hastalığı gibi değil. İki kat. Hazis'te geçtiği üzere. Böyle ezalara katlanıyor, tahammül ediyor. Onun için onun sözü hak. Diyor ki ben hiç kimsenin eza görmediği gibi eza gördüm diyor. Ve yemin olsun ki diyor, şu Bilal'in diyor, koltuğunun altındaki azıcık, azık müstesna, ne Bilal'in ne de benim yanımda diyor, Böyle can sahibi bir kimsenin yiyeceği bir yemek yoktu diyor. Üç gün böyle geçti diyor. Açlıktan yana da, kıtlıktan yana da sıkıntı çekiyorlar. Onun için işte aleyhissalatü vesselam tam bir örnek. Yani ezalara sıkıntılara tahammül gösteriyor. Bizim başımıza bir sıkıntı, eza geldiği zaman ne yapıp edip aleyhissalatü vesselamın hayatını düşünmek lazım. O bizden çok değerli bir insandı ve çok daha fazla eziyetler çekti. O zaman bizim de bizim de bu eziyetlere sabretmemiz gerekiyor diye düşünmek lazım. Üçüncüsü kardeşler, elde edilecek önemli derslerden biri de, her türlü vahiy, her türlü görüşün, reyin üzerinde tazim edilmesi gerekiyor. Yani ayetler geliyor ya. İlk ayetler ikra ile başlıyor. Aleyhissalâtu vesselâm melek geldiği zaman ona diyor ki melek hani ikra diyor. O da ben okuma bilmem ki diyor. Böyle cevap veriyor. Yani bu felsefecilerin akılla hareket eden aklını, heva ve hevesini ilah edinmiş. Onun doğrultusunda gidenlerin cevabı gibi cevap vermiyor. Bir mantıksal Cevapta da bulunmuyor. Aklı bir cevap yani. Ben bilmiyorum diyor. Bakın burası çok önemli biliyor musunuz? Buraya çok güzel bir işarette bulunmuş müellif. Allah ona rahmet etsin. Diyor ki bu felsefeciler ve hayalciler, bunların çoğu hayalcı Hayaller konuşuyorlar. Hakikat yoktur. Akıllarına göre hareket eden bu kimseler, Bunlar bir şey bilmedikleri zaman ben bilmiyorum demezler diyor. Ama alimlerin imamı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem diyor. ne cevap veriyor. Başka bir felsefecilerin verdiği bir cevap gibi böyle e, oraya çekme, buraya çekme. Ondan sonra şöyle olurdu, böyle olurdu bir cevap vermiyor. Ben bilmiyorum diyor. Burada bizim için çok önemli bir mümkün var. İnsan bilmediği zaman bilmiyorum diyebilmeli. Allah Azze ve Celle bize bunu nasip etsin. Bilgiçlik taslama, Biliyor gibi davranmak çok kötü bir davranmak. Yani şöyle insan hayatını kontrol ettiği zaman bunu az çok yapmıştır hayatında geçirmiştir. Bilmediği bir şey biliyormuş gibi. Tamam. Bu din hususunda olunca çok tehlikeli biliyor musunuz? وَلَا <gülüyor> تَقُولُ لِمَا haram. Dillerinizin vasıfladığı şeylerden dolayı bu haramdır, bu helaldir demeyin. Çünkü Allah'a iftira etmiş olursunuz. Bir insan din hususunda emin olmadığı sürece konuşmaması gerekiyor. Allah önce bunu bana nasip etsin. Sonra da sizlere ve tüm kardeşlerime nasip etsin. Bu önemli bir edep ve ahlak kuralıdır. Amin. Alimler diyorlar ki ilim üçtür kâle Allah, kâle Resulullah la edri, Allah böyle söyledi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu, böyle ben bilmiyorum yani bilmediğin şey hususunda bilmiyorum demek. Bunu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş ise ki bunu bu gibi tavrı biz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha birçok hayatında görüyoruz yani. Hayatının birçok merhalesinde görüyoruz. Hani Kef Suresini hatırlayın. Allah Azze ve Celle oradan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّ فَعِنْ ذَٰلِكَ خَدَى Bir şey için yarın bunu yapacağım deme. İlla ey yaşa Allah. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Orada hatırladığım kadarıyla Ashab-ı Kef hakkında bilgi istiyorlar. Ben de size bunu yarın vereceğim. Allah Azze ve Celle ona inşallah demediğini söyleyeceğim. Ben bunu yapacağım demediğim. Yani Nebimiz Hazreti Aleyhissalam bile kendisine vahiy geldiği halde Cibril Aleyhissalam tarafından desteklendiği halde ne yapıyor? Bildiği bilmediği bir hususta konuşmuyor. Konuşmasına da Allah Azze ve Celle müsaade etmiyor. Ama Cebrail'in desteklediği yerler vahyin tilavet edilmeyip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine ilham edildiği yerler müstesna. Bunlardan bir tanesi mesela ee, Cebrail Aleyhisselam'ın desteklediği adamın bir tanesi geliyor. Ben diyor savaşta hiç geri çekilmeden ileri atılarak savaşsam yani Allah yolunda öldürülsem şehit olur muyum dediğinde evet olursun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Adam gidiyor savaşa. Aradan bir müddet geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam şu adam neredeydi? Çağırın bana. Çağırıyorlar. Diyor ki sen ne demiştin? Böyle böyle söylemiştin. Evet olursun diyor. Ancak borç müstesnadır. Bunu bana Cibril söyledi. Diyor. Cibril Aleyhisselam hemen orada onu ne yapıyor? Hemen orada onu tamamlıyor. Yani Aleyhisselatü vesselam, bilmediği bir hususta böyle söylüyorsa bizim haylâydı söylememiz gerekiyor. Evet, dedik ya, vahyin yani Kur'an'ın tazim edilmesi, her türlü görüşün üzerine çıkartılması, hem Kur'an hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin her türlü görüşün üzerinde tutulması, ona değer verilmesi çok önemli. Yani kısacası bizim tabirimizde akan sular durması gerekiyor. Ayet ve hadis denildiği zaman, tam yerli yerince kullanılıyorsa, akan sular durulması, e, durması gerekiyor. Yerli yerince kullanılmıyorsa bile dinlemek gerekiyor. Ondan sonra biliyorsan bunun e, manası veyahutta bunun yeri şöyle şurada kullanılması gerekiyor diye denilmesi gerekiyor. Onun haricinde akan sular duruyor. Her türlü görüşün üzerinde olması gerekiyor. Mesela bu hususta İbn-i gelen bir hadiste Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha'dan, a.s.v. Ali İmran suresinin ayetlerini okuyor. Huvellezi enzele aleykel kitabe. Minhu ayatun muhkemad. O ki sana kitabı indirendir. Onlardan muhkem ayetler yani manası anlaşılan e, namazı emreden, zekatı emreden helal, haram vesaire muhkem olan, anlaşılan ayetler vardır. Hunne ummul kitab. Onlar kitabın anasıdır, özüdür. Ve ufarı müteşabihat. Ve başka ayetler, müteşabih yani böyle karışık olan ayetler de vardır. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرْءٍ Zeygun. Kalplerinde sapkınlık olanlar. Hastalık bulunanlar yani. فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مُنْهُ بِتِغَالْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلَهِ Fitneyi istemek için. Yani fitne çıkartmak için. Ve tevilini istemek, aramak için. Onun ne dedi hususta? ne denildiği hususta tevilinin peşine düşenler. Bu gibi, bu gibi kimseler, yani e, kalbinde hastalık bulunan kimseler de böyle yapanlar diyor. Onun tevilini peşine düşerler. Fitne isterler, fitnenin peşine düşerler. Ve يَعْلِمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Onun tevilini, yani bu müteşabih, karışık olan ayetlerin tevilini ancak Allah biliyor. وَالرَّاسِخُونَ fil الْعِلْنِ ve ilimde derinleşen kimseler ise يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهِ قُلُّمْ مِنْ Rabbina, Hepsi Rabbimizin katından. iman ettik. Hepsi de muhkemiyle, müteşabihiyle. Kur'an'dan anladığımız, anlamadığımız her şey Rabbimizin katındandır. Her şey Rabbimizin katındandır. iman ettik derler. وَمَا يَذَّكَّرُوا illa ulul alba. Ancak akıl sahipleri anlayabilir. Tezekkür eder. Tefekkür eder ve tefekkür ederler, düşünürler yani. Diyor ki bu ayetleri okuduktan sonra Aleyhisselatu vesselam "Ey Ayşe, Kur'an'la yani müteşabih ayetlerle mücadele eden kimseleri gördüğünüzde onlar Allah'ın kastettiği kimselerdir. Onlardan sakının." Müteşabih ayetler hakkında ileri geri konuşuyorsa Kur'an'dan bildiği bilmediği hususlarda ileri geri konuşuyorsa Allah'ın kastettiği kalplerinde hastalık bulunanlar bunlardır. Subhanallah. Ebu Umamen'in rivayet ettiği bir başka hadis sahih bir hadiste. Evet bir kavim hidayet bulduktan sonra ancak tartışmayla sapıtmıştır diyor. C cidel kavga yani <gülüyor> Kur'an hususunda, ayetler hususunda, bilmediği hususlarda tartışmayla e, sapıtmıştır. Yani tartışma ehli ancak sapıtmıştır hidayet bulduktan sonra tartıştıkları için. Sonra <gülüyor> aleyhissalatü il ma darabuhu leke illa cedela <vesselam>, de <gülüyor> ancak onlar tartışıyorlar Hum Onlar tartışmacı bir kavim diyor diyorlar. Tartışmayan ile sözün güzeline tabi olan ve <gülüyor> tartışmayıp sözün güzeline tabi olan kimseyle tartışan, kavgacı, çekişmeci, her şeyde bir bahane bulan kimsenin arasında fark var. Bunu az çok ayırt eder insan. Hak sözde tabi olan ile tartışmacı kimseler farklıdır. Bunlarla karşılaşmışsınızdır. Allah Azze ve Celle bunların şerrinden muhafaza buyursun. Amin. Evet. Bu kimseler kardeşler, akli düşünceleri, tevilleri oldukça iyi kullanırlar. Bu hususta kelamı, sözü uzattıkça uzatırlar. Ve bir şey konuşacakları zaman dinin asıllarına, kitap ve sünnete de pek dayanmazlar. Ama ilimde derinleşen kimseler öyle değil. Onlar ayet ve hadislerle konuşurlar. Şu hadis çok enteresan. Bunu daha önce de zikretmiştim ama burada, burada tekrar söyleyeceğim inşallah. Daha önceki verslerimizde de söylemiştik. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geliyor hadis. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan diyor ki aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Ümmetimin helakı kitap ve süt ile dedi. Subhanallah. Bu nedir? Diyor ki sahabeler ya ne demek yani? Ne kastediyorsun süt ve kitapla? Kitap ve sütle ne kast Ne kastediyorsun? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, onlar diyor Kur'an'ı, yani helak olan kimselerden bahsediyor. Kur'an'ı öğrenirler ve onu Allah'ın indirdiğinin dışında tevil ederler. Allah'ın indirdiği e, yerin, maksadın, mananın dışında tevil ederler, yorumlanlar kendi kafalarına göre diyor. Bunlar sütü severler diyor cemaati ve cumayı terk ederler ve onlar ortaya çıkanlar diyor. Allahu Akbar. Cemaatleri ve cumayı terk edenler diyor. Diyor ki alimler süt sütü talep ederler. Yani e, sütü severler la kast edilen diyor. Onlar dünyaya ihtimam göstermede şiddet göz şiddetle böyle e, yönelirler. Son derece dünyaya meylederler demek. Bu Kur'an hakkında bilmiyorum. Sizce de öyle mi? Konuşanlar ve tevil üzere hareket edenler. Baktığımız zaman ahiretlik bir şeyle, yani takva ile ilgili bir şeyle meşgul olmaz. Onları puzülü görürler. Çünkü onlara göre Onlara göre takva, Kur'an'ı sadece okumak ve konuşmaktır. Amele dökmezler. Subhanallah. Onlara bazen ben şahit oluyorum. Bilmiyorum siz de görüyor musunuz? Onlar da, yani bu Kur'an hakkında ileri geri konuşan bu hadiste buyurulduğu gibi dünyaya meyleden ve cemaatleri cumaları terk eden kimseler hevalarına tabi oluyorlar ve ahiretlik amellerden uzak kalıyorlar. Takvadan uzak kalıyorlar. Bunlara şahit oluyoruz biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle Müslümanların cemaatinden Müslümanların yolundan hak olan yoldan Ayırmasın. Allah Allah. Diyor ki ayet: "Weman yuşaqır Rasule min badı ma təbliğələhü lüda" ve təbliğ qayıl səbirl mümininə nüvelli ma təbella ve nüslü hı cehennə saat Kim Rasule karşı çıkar ve Müslümanların tabi olduğu yolun başkasına tabi olursa onu döndüğü yere döndürürüz. Nereye dönüyorsa o taraftan dönüyor. Nüellihum a'tevella ve nüsluhi cehennem ve sa'at masira. Onu cehenneme atarız. Orası ne kötüdür. Dönüş yeri ve varış yeri diyor. Subhanallah. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Cel bu batıl tevil ehlinden bizi muhafaza buyursun. Amin. Bunlarla sakın tartışmaya girmeyin. Bunlarla Kur'an ve hadisler hususunda konuşmayın. Özellikle bu hususta ileriye giden insanlarla. Bunlar sizin kalbinize fitne atarlar. Şüphelenmeye başlarsınız. Samimi olduğunuz konularda. Ayet ve hadisi okuyun. Teslim olun. Anlamadığınızı sorun ilmehine. Dördüncüsü aleyhissalatü vesselamın hayatından yani nübuvvetle ilgili gelen ilk ayetlerle ilgili konulardan elde edilecek dördüncü ders. Hakka, hakka götüren şeye ve ona davet eden o hususta davet, davete yönlendirene bağlanmak. Onunla iştigal etmek yani. <gülüyor> Aleyhissalatü Vesselam Hira mağarasında bu hakka teslim oldu. Orada ona irtibatlandı, bağlandı. Vahyin gelişiyle. İkra Suresi ile bu hakka tabi oldu kardeşlerim. <gülüyor> Sonra bir müddet geçen hafta söylediğim gibi ayetler kesildi. Bu 3 ile 15 gün arasında deniliyor, tam bilmiyorum e söylendiğine göre. O zaman böyle çok üzüldü, öyle bir hale geliyor ki çok sıkıntılanıyor. Bu onu, ayetleri tekrar beklemek, gözlemek ve kendisinin hissettiği bu sıkıntıyı, hani göğsü daralıyor, titriyor ya, o sıkıntıyı gidermek için de diyorlar. Bir ara fetret dönemi oldu. Ayetler kesiliyor. Cibril gelmiyor. Sonra tekrar gelmeye başlıyor. Evet. Bu ayetler, yani vahiy Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> kalbinde beklentileri ve müstakbele yani geleceğe bakmayı e, iyice böyle ilerletiyor. <gülüyor> o hususta Aleyhisselatü Vesselam bir beklenti içerisine giriyor ve gelen ayetleri biliyorsunuz e, alıyor hemen tap, tatbik etmeye uygulamaya geçiriyor şimdi bu hakkın e, izharı hak olan şeye davet etme ve buna bağlanma hususunda bütün ümmete e, şamil bir ayet var bu ayette Allah Azze ve Celle vel tekun minkum ümmeten وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ Sizden bir topluluk bulunsun, hayra çağıran, bak davetçilikten bahsedeyim, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçiren bir topluluk bulunsun. وَاُلَاكَ هُمُونَ مُقْلِهُونَ İşte onlar kurtulan kimseler, felaha ermiş olan kimselerin ta kendileri. Herkes kendi çapında, ben zaman zaman söylüyorum, herkes kendi çapında bir davetçidir. En azından çocuğuna, eşine karşı, e, akrabasına karşı davetçi. İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek adına. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam bu bakta, bu bağlamda insanlar yetiştiriyor. Önderler yetiştiriyor. Seçkin sahabeler yetiştiriyor. Onlar bu hakka öyle bir bağlanıyorlar ki, bu hususta, bütün gayretleriyle mücadele ediyorlar kardeşler. Hiçbir şekilde şirke geçit vermiyorlar. Ufacık bir şirk olduğu zaman Allah Azze ve Celle'ye yapılan amellerden biri bu şirk. Yani Allah Azze ve Celle'nin kabul etmediği, bağışlamadığı bir amel. Şirk olduğu zaman onunla mücadele ediyorlar. Son derece o hususta titiz davranıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste diyor ki, biliyor musun diyor Abdullah İbni Amr'a cennete ilk girecek kimseler kimdir? Cennete ilk girecek kimse muhacirlerin fakirleri diyor, diyor. Kıyamet günü cennetin kapısına bunlar muhacirlerin fakirleri gelirler ve cennetin bekçisi cennetin bekçisinin adı neydi? heh kim söyleyecek? Malik. Evet. Cehennemin bekçisinin adı ne? Malik. Malik. Evet bu isimleri aklınızda tutun ara sıra. İnşallah e, bunlar faydalı olacaktır. Öğreteceksiniz birilerine. Bu hususta devamlı konuşuyoruz. Bazı şeyleri ismen bilmek güzel olur. Yani eee Oradan mevzu yakalarsınız, konuyu hatırlarsınız. Bu açıdan söylüyorum. Cennetin bekçisine, Cennetin bekçisi onlara diyor ki, siz diyor hesaba çekildiniz mi diyor, bu muhacirlerin, fakirlerine. Onlar ne diyorlar? Biz ne diye hesaba çekilecekmişiz ki diyorlar? Hangi şeyden dolayı hesaba çekilecek? Biz önceye kadar Allah yolunda kılıçlarımız omuzlarımızda olduğu halde diyor. Böyle olmaya devam et. Allah yolunda kılıçlarımız, omuzlarımızda olduğu halde ölünce kadar böyle devam ettik diyor. Biz ne diye hesaba çekileceğiz diyor. Cennet kapısı onlara açılıyor. Ve onlar, insanlar cennete girmeden 40 sene, cennete girmeden önce 40 yıl orada istirahat uykusuyla, kaynıyla uykusuyla kalıyorlar. Allahu Ekber şu müjdeye bak. Subhanallah. Allahu Teala bu muhacirler zümresine katsın bizi inşallah. Enes'in rivayet ettiği bir başka hadiste kardeşlerim mescidle ilgili bir hadis bu. Allah Azze ve Celle kıyamet günü sahih bir hadis. Kıyamet günü nida idi. Benim komşularım nerede? diye. Benim komşularım nerede diye nidai. Melekler diyorlar ki ey Rabbimiz senin komşun olmaya, sana yakın olmaya kimler layıktır? Diyor ki onlar mescitleri imar edenler. Mescitleri bina edenlerdir diyor. Allahu ekber. Ama bu mescit bina edenler bugünkü mescitlerin üzerine baktığımız zaman hep isimleri yazılı görkemli bir şekilde isimleri ön planda inna lillahi ve inna ileyhi raciun bu bir musibet böyle olmaması gerekiyor isim yazılmayacak yani riya gösteriş işin içine girdiği zaman o kocaman cami mabed insanların belki de yüz yıllarca ibadet ettiği ibadet hanenin ecrini alamayacak bu sadakayı cariye devam eden bir sadakadır Bundan belki de hiçbir nasip alamayacak. Subhanallah. Bir insan namaz kılarken eğer birisi görüyor diye namazını düzeltirse, mesela kıyamında, ondan sonra rukusunda rüya yaptığı aklına gelirse, diyor ki alimlerden bazıları kıyamı gitti onun diyor. Yani ayakta durduğu şey gitti diyor. Rüya yaptığı için, işin içine rüya karıştırdığı için. Yani gösteriş, riya, kastım bazı kardeşler belki yenidir. Gösteriş yaptığı için. Amellerde asıl olan ihlastır, ihlas. Yani muhlis bununla kastedilen sırf Allah rızası için olmaz. Amellerin kabul edilmesi için iki tane hani şart vardır diyoruz da. Devamlı bunu söylüyorum. Allah'ın rızasına uygun olmak. Başka araya hiç kimsenin girmemesi gerek. Gösteriş ve işitilsin diye Riyâ ve sum'a dediğimiz yani gösteriş ve işitilme olayı, birileri duysun olayı olmayacak. Farz olan ameller için bu geçerli değildir. Ama farzı yaparken de yine birileri görsün, uzatayım namazı, şöyle güzel kılayım, böyle güzel kılıyım birileri duysun yani aman iyi desin, ne kadar salih desin diye değil. Farzı yapacaksın ama Allah için yapacaksın. Kal insanın kalbine böyle şeyler gelebilir ama ne yapacak? Mücadele edecek. Bu şeytanın vesvesezidir. Hemen kendine gelecek. İstaize yapacak. allah Teala bu rüyadan ve sumadan bizi muhafaza buluşturur. Şimdi bu Allah'ın komşusu olmaya layık olan mescit yapan kimseler neden? Mescidin önemi çok fazla. Aleyhisselatü Vesselam'a işte ilk vahiy geliyor. Cebrail Aleyhisselam bir melek Aleyhisselatü vesselama namazı, abdesti, tahareti hepsini öğretiyor biliyor musunuz? Ve Aleyhisselatü vesselam da sahabelerine bir mescit bina ederek Medine'ye geldiğinde bir mescit inşa ederek ki o mescit ne muvahit bir mescit. O mescit İçerisinde bir vakit namaz kıldığın zaman, bir rekat namaz kıldığın zaman, diğer yerlerde kılınan namazdan bin derece daha faziletli. faziletli. Mescid-i haram hariç. Mescid-i haramda yüz bin derece. İşte orada, o mescidde sahabelerine, dolayısıyla ümmete, ta bize kadar uzanan bir eğitim başlatıyor. Hem İmanı bir eğitim, hem de ameli bir eğitim yaptırıyor adeta. Onun için Allah için imar edilen mescitler ve mescit konumundaki müesseselerin değeri çok fazla. Vallahu aleh. Allah azze ve celle gerçekten kendi rızasına uygun bu mescitleri bina eden gösterişten de uzak binanın kendisi de gösterişte olmaması gerekiyor. Yani mescidin içerisi süsten uzak olması gerekiyor ki Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden sayıyor. mescitleri süslemek bizim adetimiz değil, müminlerin adeti değil. Gösterişten uzak, Allah'ın rızası için gerçekten ihtiyaca binaen yaptırılan bu mescit ve benzeri şeyleri buna katkıda bulunan bu hususta <gülüyor> hayır ve hasenakta bulunan kardeşlerden, insanlardan, teyhid ehli kimselerden, Allah onlardan razı olsun. Allah azze ve celle onları kendisine komşu yaksın bu hadiste geldiği üzere. Ve bizi de bu bu şekilde bu olayın içerisinde, böyle bir hayırın içerisinde katkı yapanlardan eylesin. Evet. Evet kardeşlerim, bu vesileyle Suriye'deki kardeşlerimiz için biraz dua etmek istiyorum allah Teala, oradaki masum, mustazaf ve suçsuz, günahsız mümin kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onlara azizlik versin, izzet versin. allah Teala, onları korumak için, kollamak için ve kendi rızası için çalışan, cennetini arzulayan mücahid kardeşlere muvaffakiyet versin. Onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Onları görünmeyen ordularla desteklesin. Onları Bedir'de desteklediği gibi, Uhud'da desteklediği gibi, müminleri ve Hendek'te desteklediği gibi desteklesin. Allah Azze ve Celle onlar için Firdevist cennetlerini Firdevist cennetlerini Nasip etsin inşallah. Amin. Bizleri de onlar gibi güzel ameller işleyen ve onların peşinden giden salih, muttaki, muvahhid iman sahibi kullarından eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bu beldemizde dinimizi ihya eden çoluğumuzla, da, çocuğumuzla, da, akrabalarımızla, da, komşularımızla Eşimiz de dostumuz da İslam'ı yaşayan İslam'ı hakim kılan kimselerden eylesin. Allahu aleyhi ve